Musaf'ta 2. Nüzul sıralamasında 87. suredir. Medine'de nazil olmuştur. Kur'an'ın en uzun suresidir. Tamamının bir nüzul sebebi olmamakla birlikte birçok ayeti için özel iniş sebepleri vardır. O ayetler açıklanırken nüzul sebepleri hakkında da bilgi verilecektir. Adını 67 71. ayetlerdeki kıssadan almıştır. Buna göre Allah Teala Hz. Musa aracılığıyla İsrailoğullarına bir inek bakara kesmelerini emretmiş. Onlar ise çeşitli bahaneler ileri sürerek bu emri sürünceme de bırakmışlardı. Kur'an-ı Kerim'in kendine mahsus tertip ve üslubu içinde şu ana konuları ihtiva etmektedir. İslam'ın getirdiği inanç, ibadet ve hayat düzeni ile ilgili temel bilgiler, münafıklar, Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, insanın yaratılışı, kabiliyetleri, imtihanı, İsrailoğulları tarihinin önemli kesitleri, kamil bir din olan İslam'ın daha önceki dinlerin evrensel kısmını ihtiva ettiği buna karşılık onların değişmesi ıslah edilmesi düzeltilmesi gereken hükümlerini de ıslah ettiği Hz. İbrahim kıssası Kabe'nin yapılışı ve kıble oluşu yiyecekler, kısas, vasiyet, oruç, savaş, hac, nikah, boşama, dulluk, yetimlik, şarap, kumar, faiz, akitlerin yazılması, din ve vicdan hürriyeti, Allah-kul ilişkisi, örnek dualar ve benzeri hususlarla ilgili hükümler ve irşatlar. Bakara suresi daha ziyade, Fatiha'nın doğru yolu bulanlarla ondan sapanlara işaret eden kısmının Örnekler ve tarihi vakalarla açıklanması gibidir. Bakara suresinin değerini ve özelliklerini anlatan sahih hadisler vardır. Evlerinizi içinde Kur'an okumayarak kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan içinde Bakara suresi okunan evden ürker ve uzaklaşır. Kur'an'ı okuyunuz çünkü o kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecektir. İki nur yumanı yani Bakara ve Ali İmran surelerini okuyunuz. Çünkü onlar kıyamet gününde iki büyük bulut ve gölgelik ya da kuş sürüsü gibi gelerek kendilerini okuyanları savunacak ve koruyacaklardır. Bakara suresini okuyunuz. Çünkü ona sahip olmak bereket, terk etmekse hasret ve pişmanlık sebebidir ona sihirbazların güçleri yetmez. Bakara suresinin sonundaki iki ayeti, her kim gece vakti okursa, bu iki ayet o gece ona yeter. Sahabeden Üseyd bin Hudayr bir gece, hurma yığınının yanında, Kur'an Bakara suresi okurken, Atı birkaç kere ürküp heyecanlanmıştı. Üseyd, atın çocuğu Yahya bin Üseyd'i çiğnemesinden kaygılanarak kalktığında, başının hizasında, gökte ışıklarla donatılmış bir tavan gördü. Tavan gözünün alabildiğine, semanın derinliklerine doğru uzayıp gidiyordu. Üseyd, Resulullah'a gelerek durumu anlattı. Resulullah, ondan... Bakara suresini okumaya devam etmesini istedi. Fakat çocuğuna bir şey olmasın diye okumaya ara verdi. Sabahleyin durumu Hazreti Peygamber'e söyleyince şöyle buyurdular. Onlar seni dinlemeye gelmiş meleklerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabah olunca onları herkes görecekti. Kendilerini halktan gizleyemeyeceklerdi.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 Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. Çoğu Mekke'de nazil olan 29 surenin başında ya bir ayet ya da bir ayetin başlangıcı olarak kelime oluşturmayan bazı harfler yer almakta olup bunlara hurufun u mukatta, ''Ayrı ayrı harfler'' denir. Bunlar Arap alfabesinin 14 harfidir ve bazı surelerin başında tek harf olarak, bazılarının başında ise birden fazla harfin yan yana dizilişi şeklinde yer almışlardır. Bu harflerin Kur'an-ı Kerim'den bir ayet veya ayet parçası olduğunda şüphe yoktur. Manaları ve hikmetleri üzerinde ise farklı görüşler ve yorumlar ileri sürülmüştür. Sıradan insanların bilgi vasıtalarıyla manalarını ve kullanılış maksatlarını hikmetlerini bilmek ve anlamak mümkün olmayan bu harflere, keza lügat manalarında kullanılmamış olup ne manaya geldikleri de açıklanmamış bulunan bazı kelimelere müteşabihat adı verilmektedir. Selef denilen ilk devir din bilginleriyle onların yolundan giden sonraki bazı alimler, müteşabihatı yorumlamazlar, oldukları gibi benimseyip iman ederler. Kur'an'da bulunmasının elbette bir hikmeti vardır. Allah ve Resulü bunları açıklamadığına göre aklımıza dayanarak açıklamaya kalkışmak bizim işimiz değildir, yetki sınırımızı aşar derler. Kelam, felsefe ve tasavvuf ehli bazı alimler ise tefekkür veya ilham yoluyla müteşabihatın manalarının anlaşılabileceğini ileri sürmüş ve her biri için çeşitli yorumlar yapmışlardır. Bakara suresinin ilk ayetini teşkil eden elif lam mimin manası ile ilgili olarak 20'den fazla yorum vardır. Bunlardan şu üçü nispeten daha tutarlı görünmektedir. Bunlar manaları olmayan alfabe harfleridir. Kur'an-ı Kerim'in vahiy yoluyla Allah'tan geldiğine inanmayanlara meydan okumak ve aciz olduklarını ortaya çıkartmak için bazı surelerin başına konmuştur. Ve bu Kur'an şu gördüğünüz harflerden yapılan kelime ve cümlelerden oluşmaktadır. Siz harfleri de biliyorsunuz. O halde haydi yapabiliyorsanız, siz de böyle kelime ve cümlelerden oluşan ve Kur'an'a benzeyen bir kitap yazın denilmek istenmiştir. Başında bulundukları surelerin muhtevalarına dikkat çekmek için yemin olarak gelmiştir. Başlarında bulunan surelerin isimleri olarak indirilmiştir. İmam-ı Rabbani, Önce selef alimleri gibi düşünürken bilahere Allah Teala'nın kendine bu harflerin mana ve sırlarından bir kısmını açtığını, böylece müteşabihatın manalarının Allah'ın bildirmesiyle bilinebileceğini ve bunların açık manalı ayetlerin, muhkematın özü ve amacı olduğunu anladığını ifade etmiştir. Şah Veliyullah Arap dilinde tek başına, veya kelimelerin başlarına gelen harflerin özellikleriyle kelimelerin manaları arasında bir ilişkinin bulunduğu tespitinden yola çıkarak, surelerin başlarında bulunan harflerin de muhtevalarına delalet ve onların özünü ihtiva ettiğini ileri sürmüştür. Buna göre, elif Lam Mim'in manası, ''Yaratılmışların çeşitli oluşlar ve ilişkilerle belirlenmiş hayatlarının gerekli kıldığı, ihtiyaç duyduğu irşatlar gayb aleminden gelerek onların hayatlarına girmekte ve yollarına ışık tutmaktadır.'' demektir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda Bakara Suresinin tefsiriyle devam edeceğiz.